Günaydın diyorum. Merhaba arkadaşlar, duyabiliyor musunuz? Nasılsınız bu akşam? İnşallah herkes iyidir. Teşekkür ederim ben de iyiyim. E, dönem başladı tabii bir e, haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta dersleriniz de başlamıştı. Onlar nasıl geçtiler? İnşallah her şey yolundadır. İmsata bazı arkadaşlarımız e, bağlantı ile ilgili problemler olduğundan bahsetmişti sisteme girişle ilgili sıkıntılar olduğundan bahsetmişti. E, zannediyorum halli olduğu bu problemler. İlk hafta genelde böyle sıkıntılarla karşılaşırız ama hani ikinci üçüncü hafta biraz daha düzelir genelde herhangi bir problem kaldı mı? E, sisteme girmekte problemle karşılaşıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız e, girişte öz, e, misafir öğrenci statüsü veriyor, daha sonra izlemede problem oluyor gibi şeyler söylemişti. O sorunlar devam ediyor mu? Teknik konularla ilgilenen arkadaşlarımızla görüştünüz mü? Onlar zannediyorum size yol göstereceklerdir. Acaba bilgisayarınızdan kaynaklı bir problem mi? Veya hani e, sistemin kendisinden kaynaklı mı? Ben bilemiyorum tabii ama o... E, Teknik destek veren arkadaşlarımız zannediyorum size yardımcı olacaktır. Hmm. Hafta içerisinde bir arkadaşlarla görüşseniz de en azından teknik de, ekipten destek alsanız böylelikle biraz daha şey olsa, açıklığa kavuşsa. Bir arkadaşımız daha yazıyor. Hem de benim soyattaşımı zannediyorum. Furat evet. Hmm. İsmail Bey bahset yani e, Uruç Bey'e e-mail atılmasını söyledi. E, problemi çözüyormuş. İnşallah diğer arkadaşlar da benzer bir yöntemle. Ne, Murat Bey'e ben de hani e, Uruç, sadece Uruç'u gördüm kusura bakmayın. Pekala. E, i̇nşallah bu teknik problemleri çözeriz. E, biz bu dönem dersi beraber geçtiğimiz derse katılan arkadaşlarla e, tabii konuştuk bunu. Ee, çok kısa olarak bu ders ilk defa bize katılan arkadaşlara e, bahsedelim. Benim isim Ayşe Zişan, Fırat. Doçent doktor. Ee, İlahiyat fakültesinde tabi din eğitim ana bilim dalında çalışıyorum. Bu dönem bilimsel araştırma ve araştırma teknikleri ve akademik danışmanlık dersini beraber göreceğiz. Geçtiğimiz senelerde akademik danışmanlık dersi e, vermiştik. Arkadaşlarla beraber bir... E, tartışma platformu halinde bu dersi sürdürmüştüm. Bu dönem biraz daha farklı, biraz daha e, materyalleri olan ve sonunda e, bir ödev hazırlamanız gereken bir ders programı haline dönüştüm. Dolayısıyla katılımınızı bekliyorum tabii derslere. Dersin sonunda da e, özellikle ödevlerinizi teslim etmenizi geçti. Çünkü dersin ölçme değerlendirmesi bu ödevler üzerinden ödevler üzerinden yapılacak Yani ayrı bir sınav olmayacak. Ee, bu ödevlerinizi zamanında teslim etmenizi bekliyorum. Tabii ödev e, sürecini henüz netleştiremedik ne zaman teslim edeceğinizi ama yavaş yavaş artık bugün biraz başlayacağız. Bilimsel araştırma dediğimiz şeyle önce biraz ondan bahsedeceğiz. İlerleyen aşamalarda e, yavaş yavaş ödev konularınızı belirlemenizi, ki bu akademik bir ödev olacak, akademik bir çalışma olacak... Ee, onu e, yani bize teslim etmenizi isteyeceğim. Böylelikle de dersimizi başarılı, dersimizin bu dönemki bölümünü başarılı bir şekilde sürdürebilelim. Ee, yazım kılavuzu ile ilgili, ödev yazım kılavuzu ile ilgili konuşacağız tabii daha sonra. Ama e, çok kısa hatırlatalım. Aslında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir yönetmeliği var. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Biz de onu kullanacağız ödev hazırlamada. Böylelikle işte yüksek lisansa devam etmek isteyen arkadaşlar için de en azından tahmin ediyorum bir hazırlık olacaktır. Ben size şimdi onun linkini göndereceğim. Biraz da incelemiş olursunuz. Acaba hani belki ilginizi çeken tabii başka konular da olacak enstitünün sayfasında. Fakat Bizim dersimiz için sadece bu yönetmeliği kullanmamız, yazım kuralları açısından bu yönetmeliği inceleyip kullanmamız faydalı olacak. Şimdi ben tabii e, tez hazırlama yönergesi bir dok halinde, bir doküman dosyası halinde şunu ben size hemen... Aktarayım. Evet. Zannediyorum linki aldınız. Bu linkten e girebilirsiniz. Burada bir doküman e bulacaksınız. Bir Word dosyası bulacaksınız. Bunun içerisinde Hazar Hava Yönergesi deniyor diyor zaten bu dosyanın e içeriğinde, üzerinde buradan hareketle tez izleme tez hazırlarmış gibi ödevinizi hazırlayabileceksiniz evet bu konu ulaşabiliyor musunuz linki? linki bir tıklayıp bir bakmaya çalışın Ulaşabiliyor musunuz? Evet, kimseden cevap gelmiyor ama. Evet, tamam, çok güzel. Şöyle kısaca da bir bakalım. Test hazırlama yönergesi aslında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün. Çok özür diliyorum, bir saniye bir... Çok özür diliyorum. Bir numarayı bir basabilir misiniz? Nişan. Ee, pardon ben kaç numara oluyorum? Dört numara iki numaraya. Kusura bakmayın iki numara. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Böyle bir şeye karşılaştığınız için. Şimdi test hazırlama yönergesinin içerisinde çeşitli şeyler var bilgiler var. Özellikle tez ile ilgili temel bilgilerle başlıyor. Aslında o güzel bir şey. Hani tez hazırlarken hangi esaslara dikkat etmemiz gerekiyor, amacı, hangi kağıt türü, nasıl numaralama yapılması, teknik bilgiler aslında burada bu, buradan bulmamız mümkün. Neye devam ediyoruz? Ee, tabii ciltleme vesaire bizim çok fazla ilgimizi çekmiyor. Ama bununla beraber mesela tezin kısımları nelerdir? Bir ödevde kullanmanız gereken temel şeyler denir Temel e, unsurları burada bulabilirsiniz işte iç kapaktır tezonay sayfası tabi hani bunlar bizim için geçerli değil ama ödevin içerisinde bir özün e, bir ön sözün, bir içindekilerin olması gerekiyor bizim hazırlayacağımız ödevimizde böyle bir formatta olacak. Tez yazmayacağız, hayır tez hazırlamayacağız ama bununla beraber yapma, yapacağımız şey prototip bir tez oluşturabilmek. Yani hani ödevimizi tez formatında hazırlayacağız ki böylelikle bir e, hazırlık, ön hazırlık olsun bizim için. Evet arkadaşlar. Ödev konumuzu kendimiz seçeceğiz. Bununla ilgili herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Altyapı için bir, hani benim, tabii ki kuşkusuz sizin seçtiğiniz dersleri, sizin seçtiğiniz konuları eleştirmeye çalışacağım, ben yani yorumlamaya çalışacağım ama test konusunu kendimiz oluşturacağız. Daha bunlara girmeyelim. Kaç sayfa, kaç kaynak bunlar hani henüz erken tartışılacak şeyler tabii ki bir 50 sayfalık bir metin çıkacak ortaya çünkü ön sözü var, ekleri var sonucu var çeşitli bölümler var, bir ödev dediğimiz şey girişi, gelişmesi ve sonucundan oluşma bir taslak bu bir taslak olduğu için evet aynı sistemi kullanacağız tezlerde olduğu gibi fakat bununla beraber içerik açısından çok da fazla belki şey yapmayacağız hani eleştiriye maruz bırakmayacağız Metinlerimizi Ödiğim gibi bu bizim için güzel bir taslak olacak tabi tutarlılığı her zamanki gibi esas olarak alacağız tutarlı bir çalışma yapmaya çalışacağız Tabii ki bundan not alacağız ölçme değerlendirmemiz bunun üzerine kurulu bundan bunun dışına herhangi bir ölçme değerlendirme yapılmayacak derste dersimizin amacı Aslında size bir metin yazdırabilmek bu metni Oluşturabilmenizi sağlayacak yolu gösterebilmek size. Zaten geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz hafta konuşurken arkadaşlarla buna bahsettik. Bizim dersinizin ilk bölümü özellikle bu ilk 6-7 bölümü, altı haftalık bölümü daha ziyade. Araştırma nedir? Araştırma süreci nasıl takip edilir? Nasıl çalışmalar yapılmış? Daha önce nasıl bilimsel araştırma teknikleri kullanılabilir, hani temel düzeyde bilimsel araştırma teknikleri nelerdir, Şu nicel yöntemler, nitel yöntemler nelerdir bunlar üzerine geçecek. İlerleyen aşamalarda artık hani e, siz ödevinizi hazırlarken daha fazla e, karşılaştığınız problemler üzerine konuşmaya başlayacağız. Seçebilirsiniz, Özlem Hanım sormuş ee, ders yani konu seçmekte özgürsünüz fakat tabii konuyu formüle etmede e, belki biraz sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz çok ilginizi çeken e, çok enteresan konular olacaktır eminim diğer derslerinize de katkı sağlasın diye e, bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz e, bunlar üzerinden bir ödev hazırlayabilirsiniz ama bununla beraber tabi e, Bazen ödev konularını tespit etmekten ziyade ödev başlıklarını tespit etmek daha zorlayıcı olabiliyor. Bunu yapabiliriz. Örnek olacak tabii. Dediğim gibi daha biz de işin çok daha başındayız. Bugün bilimsel araştırma nedir ondan bahsedeceğiz. Önümüzdeki derslerde zaten siz örnek çalışmalar bulacaksınız. O örnek çalışmaların üzerinden konuşacağız biz. Acaba nedir, metodolojisi nasıl yazılmış diye. Neden panik oluyorsunuz? Dileyim, merak etmeyin, panik olacak bir şeyiniz yok. İnşallah e, güzel bir şey, güzel bir tecrübe olacak. Yani yazarak yapacaksınız. Merak etme. Olur, olur. Bu sizin için güzel bir tecrübe olacak dediğim gibi. E, bu tecrübeyi kazanabilmek için de tabii bir size yol göstereceğiz. O konuda e, herhangi bir sıkıntınız olmasın. Dediğim gibi, ben yani tekrar ediyorum. Biz dönemin ilk bölümünde, yani ilk 6-7 derslik bölümde zaten bilimsel araştırma nedir, bilimsel araştırma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekir, bunlar üzerinde duracağız. Daha ilerleyen bölümlerde de siz e, ödevlerinizi hazırlarken kuşkusuz bir takım sıkı, e, sorunlarla karşılaşacaksınız. O sorunlarla ilgili de e-mail e üzerinden konuşabiliriz, derste karşılaştığınız problemlerle ilgili konuşabiliriz. Bu şekilde tamamlayacağız. Evet, yapacağız. En evet, az bu bir grup çalışması değil. Onu da unutmamak gerekiyor. Bu bireysel hazırlanacak bir metin. Dolayısıyla keşke hani e, grup çalışması şöyle demek lazım. Grup çalışmaları için farklı platformlar gerekiyor. Siz hani bir araya çok fazla gelebilecek misiniz? O ayrı bir şey. Ama bireysel çalışma olacak. Her öğrencimiz e, kendi seçtiği konuyu akademik bir üslupta ödev haline getirecek ve bu ödevi hazırlarken de benim size gönderdiğim linkte görüyorsunuz İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün tez yazım yönergesinden faydalanacak. E, oradaki lütfen e, bir sonraki derse gelmeden önce biraz okuyun, biraz incelemeye çalışın acaba nedir diye. Tabii ki hani burada pek çok detay, bilgi var. Onlar ayrı ama ben sizin en azından hani buradaki açıklamalar doğrultusunda, daha doğrusu söylediğim buradaki açıklamaların sizin çalışmanıza hazırlamada önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Temel olarak alacağımız metin de bu olacak. Zaten teknik bölümde tezimizi hazırlarken. Bununla ilgili herhangi bir probleminiz var mı? Yoksa yavaş yavaş dersimize başlayalım Zaten bir saatlik bir ders olduğu için bu. Biraz bilimsel araştırma nedir ondan bahsedelim isterseniz. Ama önce sizin sorunuz varsa bu konuyla ilgili nasıl bir, e, yani bilmiyorum hani nasıl bir sorunuz olabilir ama e, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa ben o soruyu alayım. Ondan sonra da yavaş yavaş başlayalım artık bilimsel araştırma dediğimiz şeyin ne olduğunu konuşmaya. Zannediyorum. Var mı? bilemem. yazan bir arkadaşla göremedim ama sadece diyorum herhangi bir problem yok. Süper. Hmm, süper. Tamam çok güzel. Bu şeyden bahsettik. Ödevin konusunu sizden seçeceğinizden bahsettik. Onu formüle etmeyi de tabii ki bana göndermeniz gerekecek. Bana bir e-mail göndermeniz gerekecek konuyu seçtikten sonra. Bu önümüzdeki haftaların işi. Çok da geç kalmamamız gerekiyor kuşkusuz. Ama bundan sonraki adımlarda da e, bir beraber bir metin oluşturma üzerine çalışmaya çalışacağız. Öyle diyeyim. Esma Hanım bir şey yazıyor. Onu dinledikten sonra çok kısa olarak bilgi nedir? Aa, bilimiz araştırma dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Bu bir makale mi? Aa, yani tabii ki referanslar, referanslar kullanan, akademik diğer çalışmalara referanslarda bulunan e, makale ama test formatında hazırlayacağız bunu. Yani başı, sonu e, ve test formatında hazırlanan, ne anlatmak istediğimizi, girişi, gelişmesi sonucuyla beraber izah ettiğimiz bir metin halinde. Şimdi görebiliyor musunuz? Tamam, zannediyorum internet bağlantısında bir sıkıntı var. Bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Tamam, güzel. Ee, cevabımızı ha, pekala tekrar edeyim o halde. Ee, bu bir makale. Şöyle diyelim, tam bir makale değil bu. Çünkü makalenin formatı biraz daha farklı. Daha ziyade biz bir tez ödevi gibi hazırlayacağız bunu. Dolayısıyla gelişi, gelişmesi ve sonucu olan 3 bölümden oluşan... Ee, ...bir akademik çalışma diye algılayalım. Tabi tez dediğimiz şey, göreceğiz bunu önümüzdeki hafta özellikle bunun üzerine duracağız. Tez dediğimiz şey içerisinde bir tezi olan, yani bir sorunsalı olan, bu sorunu cevaplamaya uğraşan, çalışan bir e, akademik metin. Tezden bunu anlıyoruz. Yani hani e, kuşkusuz bilgi edindirmeye yönelik bazı çalışmalar yapılır ama her tezin başında bir sorun olur Örneğin mesela Türkiye'deki eğitim sistemini incelersiniz ama buna bir sorunla başlarsınız. Dersiniz ki ilk öğretim düzeyinde verilen din kültürü ahlak bilgisi dersleri acaba ne kadar yeterli? Bu konuda bir çalışma yapmak istiyorum dersiniz. Veya şöyle bir soru sorarsınız. Öğretmenler acaba din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri acaba yeterli bir şekilde veya etkili bir şekilde eğitim yapabiliyorlar mı? Bu benim sorunum. Ben bunu tespit etmek istiyorum dersiniz gibi. Veya başka bir şey söyleyelim, soru, soralım. Mesela bir e, alim üzerine çalışırsınız. Osmanlı alemi üzerine çalışırsınız. Hemen aklıma geldi. İşte Taşköprü üzerine çalışırsınız. Ve dersiniz ki Taşköprü Zadenin hayatında şöyle şöyle eksiklikler var. Ben bunu tespit etmek istiyorum. Gibi. Yani bir sorununuz olur. Bir temel bir sorunsalınız olur. Tezde bunu açıklamaya çalışır. Acaba bu şahsiyetin günümüzle ilişkisi nedir? Bunun günümüze katkısı nedir? Veya işte dersiniz ki 19. yüzyılda hmm. e, çok ciddi anlamda bir dönüşüm içerisindedir Osmanlı. Tanzimat dönemi. Tanzimat döneminin eğitim üzerindeki etkisi. Eğitimin ilişkisi. E, ne diyeyim, tanzimat dönemi okullarda din eğitimine verilen yer acaba neydi gibi. Yani bir sorununuz olur, bir sorundan yola çıkarsınız ama önümüzdeki hafta zaten bunu e, tartışacağız. Hani, Sorunsal nasıl hazırladın, acaba neye bir sorun deriz, bu üzerine konuşacağız gibi. Yani tez dediğimiz şey bir sorunu açıklamaya çalışan, e, buna bir çözüm önerisi getiren veya e, açıklayıcı bilgiler ileten bir metindir akademik metindir. Ve makale de bir benzeridir ama format itibariyle biraz daha farklıdır. Yazım şekli açısından. Şimdi sorum, sorunuzun cevabını acaba hani verebildim mi? Yoksa acaba tekrar mı internet kesildi? Tamam. Harika. Şimdi o zaman bilimsel araştırma tekniklerine yavaş yavaş başlayabiliriz. Bilemiyorum bugüne kadar diğer derslerinizden bir ödev hazırladınız mı? Bir ödev talep edildi mi? Zannediyorum programda böyle bir şey olmadı. Evet program özellikle ilitan programı ölçme değerlendirme sistemi açısından genellikle ara sınav ve yıl sonu final sınavları üzerinden değerlendirmeyi esas alan bir program. Dolayısıyla hiç imkanınız olmadı daha önce. Aslında bu dersin geliştirmesinin temel nedeni önemli bir tanesi de bu. Öğrencinin mezun olmadan önce düşüncelerini ifade edebileceği bir e, imkana sahip olabilmesi. O halde e, şöyle başlayalım. Türkiye'de, dünyada da aynı şekilde şöyle bir e, akademik Metinlere bakarsanız bir işte, kütüphaneye araştırmasına girerseniz çok sayıda karşınıza bilimsel araştırma teknikleri, bilimsel araştırma yöntemleri gibi kitaplar çıkacak. Bunların pek çoğu sosyal bilimlerle alakalı bizim tabii kendi alanımız olduğu için bir kısmı fen bilimleri, bir kısmı sağlık bilimleri üzerine uzmanlaşmış metinler. Bu ne içerisinde genellikle başlanan konu aslında bilgi nedir? bilimsel araştırma dediğimiz şey nedir ve hangi yöntemler kullanılır. Kuşkusuz her alanın, işte sosyal bilimlerin, sağlık bilimlerinin, fen bilimlerinin konuya yaklaşımı farklı, konuya e, nasıl diyelim hani konunu inceleyi şekli, hangi yöntemlerle konuya yaklaştığı birbirinden tabii ki çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Biz bu dersimizde sosyal bilimler üzerinden hareketle bilimsel araştırmanın ne olduğunu tartışmaya çalışacağız. Onu ele almaya çalışacağız. Birkaç tane kitap adı verebilirim size. Mesela şu anda benim elimde Rauf Arkan'ın bir metni var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Araştırma teknikleri ile ilgili muhtasar bir kitap. Yani hani içerisinde daha ziyade gerçi şey var SPSS üzerinden, istatistik üzerinden konuyu açıyor. Ama hani ...araştırma teknikleri ve rapor hazırlama gibi bir metin var. Ele almak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. E, ama ilginizi çekebilir. Son dönemde Hamdi İslamoğlu böyle bir metin yayınladı. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri diye. Genellikle bu da istatistik ve SPSS programı üzerinden konuyu ele alıyor. Onun dışında çeşitli ders notları var. E, pek çok farklı fakültede kullanılan... Ee, yine Pozitifizm Metodoloji diye İrfan Erdoğan'ın bir kitabı var. Ve çok sayıda bilimsel araştırma teknikleri. Ee, şeyin var, e, Zeki Hoca'nın, Zeki Aslan Türk'ün bir bilimsel araştırma teknikleri kitabı var. Ee, gene aynı şekilde e, Karahasan'ın, e, Nevzat Karahasan yanlış hatırlamıyorsam bir bilimsel araştırma teknikleri var. Yani çok sayıda aslında e, bulacağınız mater, e, aynı benzeri konuları içeren çok sayıda materyal var e, mevcut kitapçılarda, internet üzerindeki, e, internette yap, yapacağınız araştırmalarda makaleler bulabilirsiniz bilimsel araştırma teknikleriyle ilgili gibi. Ve ufak bir araştırma sonucunda pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Kaynağa ulaşabilirsiniz. Bu ders için hani ben size bunlardan bir tanesini alın, hani okuyun vesaire demeyeceğim. Çünkü genellikle ortak konular izah ediliyor. Dersi de tekrar ederseniz, dersi hani de derse devam ederseniz kafanızdaki sorunların çok büyük bir bölümünü aşılacağını düşünüyorum. Ha yine de eğer e, elimizde materyal olsun derseniz Olan için de dediğim gibi bir bilimsel araştırma teknikleri kitabı alabilirsiniz. Ha biz de zaten şimdi dersi yine ortaya çıktığından dolayı yavaş yavaş sanıyorum e, dersi materyallerini hazırlama aşamasına geleceğiz. Bu da ayrı bir, sanıyorum e, ayrı bir imkan olacak öğrenciler için. Bu kitapların pek çoğunun a, başlangıç noktası Bilgi nedir? Aslında bilgi felsefesine biraz karışan bir şey var, yaklaşımları var. Bilgi nedir? Bilim nedir? Aslında bu konulardan hareketle konuyu ele almaya çalışıyorlar. Tabi bilimsel araştırma dediğimiz zaman ilk dikkatimizi çeken bunun içerisinde evet bir araştırma yapılır. Herkes günlük hayatında araştırma yapar. İşte bir atıyorum herhangi bir yere gitmek isterseniz hangi otobüse bineceğiniz var. Tespit etmeye çalışırsınız. Bunun için bir araştırma yapmanız gerekir. İşte internete girersiniz veya işte İETT bürosuna gidersiniz sorarsınız. Aslında bu bir araştırma. Bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyi anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Ama acaba bilimsel olduğunu söyleyebilmek için bu araştırmanın hangi şartlara haiz olması gerekir? Hangi şartlara içermesi gerekir? Bu ayrı bir soru. Ve bu kitapların çoğunun başlangıç noktasında bu soru oluşturuyor. Dolayısıyla öncelikle çok kısa bir şekilde üzerinde durmamız gereken soru aslında şu. Biz neye bilgi diyoruz? Biz neye bilimsel veri diyoruz veya biz neye bilim diyoruz? Şimdi bilgi diye sorsam size acaba ne yanıt vereceksiniz? Bilginin e, pek çok açıklaması var. Bilgi konusunda e, pek çok tanımlama yapılır, yapılıyor. Acaba ne diyebilirsiniz? Aranızdan e, işte bilgi bence şudur. Diyecek olan var mı? Hiç mi yok? Biraz geliştirmeye çalışan hani ne olabilir? İşte düşünüyorum aslında düşündüğüm şeyin bir ürünü var değil mi? Bu aslında bir bilgi. Ama benim bu bilgiyi bir şekilde ele geçirmem gerekiyor. Bir şekilde tespit etmem gerekiyor. Aslında malumat dediğimiz şey. Eş anlamlısı zekam çalışıyor. Düşünüyorum. Ama bu düşünme eyleminin sonucunda edindiğim bir ürün var. Tecrübelerim var. Değil mi? Tecrübe bunlardan bir tanesi. Bilgi toplama yöntemi aslında. Akıl üretiyorum. Akıl yürütüyorum. Akıl yürütmenin yanı sıra tabii bir yani duyularımla edindiğim bilgiler var. Dokunuyorum. Dokunduğum zaman diyorum ki işte bu soğuk, serin, ılık işte bu aslında bir bilgi. Veya diyorum ki, evet görüyorum, gördüğümüz zaman bu işte kırmızı, bu bir bilgi. deney var, tabii ki deniyorsunuz her şeyi yaparak öğreniyoruz pek çok şeyi. Kapıyı açmaya çalışan şempanzelere düşünün. ne ya Deneyerek yapıyorlar. Bu da bir bilgi, bir bilgi ediniyor orada. Tabii ki tecrübeler, işte dediğimiz şeyler geçmiş hayatımız, kafamızdaki, o e, beynimiz bizim anladığımızdan çok farklı çalışıyor. Edindiğimiz günlük hayatta edindiğimiz her şeyi aslında beynimiz bir yere not alıyor. Şimdi onlar bizim yaşantılarımız oluyor, geçmişimiz oluyor. O geçmişimiz aslında bize bir bilgi sağlıyor. Bilgiyi, bilgiyi daha doğrusu edindiğimiz alan bu. Bilgi, ka bilgi kaynakları arasında saydığımız e, unsurlardan bir tanesi. Pek çok farklı yönü var arkadaşlarımız yazıyorlar tecrübeler diyorlar veri veri aslında bilgiyle aynı şey e, veri biraz daha bilgiler kümesi gibi düşünelim gözlem yöntem Gözlüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz i̇şte burada bir şey var bir e, zekanın insan aklının çalışma şekli var çünkü ediniyorsunuz siz bunu. Sadece gözünüz görmekle yetinmiyor. Gördüğünüz şeyi aynı zamanda beyninizi aksettiriyorsunuz. Beyninizi aksettirdiğiniz zaman da doğal olarak ne oluyor? Beyin işlemeye başlıyor ve bir ürün ortaya koyuyor. Tabii ki okuyup araştırarak, daha önce yazılmış metinleri tanımlayarak bunların hepsinin aslında bir süreç var. Bir süreç ve sonucunda elde edilen bir ürün var. İşte bu süreci akıl yönlendiriyor, görüyor, deniyor, Gözlemiyor, bunu işselleştiriyor, işliyor ve ondan sonra bir ürün ortaya koyuyor. İşte bu ürün aslında bilgi. Pek işte bilmekten geliyor zaten en basite Pekala, yani buradaki sorumuz o noktada şu: bir şeyin de o zeka sonucu, o aklın çalışması sonucunda elde edilen ürünün bilgi olarak sayın, sayılabilmesi için ne gibi şartlara ihtiyacımız var? Yani bu ürün hangi özelliklere sahip olmalı ki biz bunu bilgi olarak tanımlayabilelim? Kesin olmalı. Tabii ki hani en azından kesin bilgi hani ayrı bir şey çünkü onun kesinliğini tespit edebilmek çok farklı bir işlem gerektiriyor. En azından siz onun doğru olduğuna, değil mi? Onun gerçeği açıkladığına inanmalısınız. Onun doğruluğu hakkında bir inancı bir e, kabule sahip olmalısınız. Tabii ki dayanağının olması gerekiyor olması gerekiyor. Sonuçta hani bilgi tamam bunu edindim. Bu ılık nasıl ılık? İşte nasıl bunun bunun ne? Çünkü ben hissediyorum bunu. Gibi. Geçerli olması gerekiyor. Evet. İşte bu zaten hani kesinlikle doğruluğuna inançla ilgili olabilir. Geçerlik biraz daha farklı bir konu. Belki onu biraz daha açıklayacağız ileride. Ha, bir de üstünü üstelik bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Bir önerme ile dile getirilebilir olması gerekiyor. Seviyorum ya. Su ılıktır. Bu bir önerme gibi. Yani ha bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama sonuçta ben bunun doğruluğuna inanırım. Dolayısıyla üç tane temel özelliğe minimum sahip olması gerekiyor bir bilginin bilgi olarak tanımlanabilmesi için. Yani üç temel koşula sahip olması gerekiyor. Zaten diyorum, felsefe dersinde de felsefe tarihi gibi derslerde de ilk başlangıçta işte epistemolojiden bilgi felsefesinden başladığımızda bunun üzerine durdunuz veya daha önceki metinlerde incelediğiniz metinlerde duruldu. Yani diyoruz ki bir bilginin bilgi olarak kabul edilebilmesi için üç koşula. Sahip olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bilginin bir önerme ile dile getirilebilir olması. Doğruluğunu gösteren kanıtlara sahip olması. Kanıtlar değişebilir. Hisleriniz olabilir, başka bir şey olabilir ama kanıtlayabilmelisiniz bunu. Ve bir diğer de doğruluğuna inanmalısınız. Yani gerçeği dış dünyayı tanımladığına, nasıl artık iç dünyayı veya dış dünyayı tanımladığına inanmalısınız. Böylelikle ancak bilgiyi bilgi olarak tanımlamamız mümkün. Bilgi dediğimiz şey aynı zamanda dediğimiz gibi dersin başında her alana göre farklılık içerebiliyor. Ve dini bilgi dediğimiz bilginin özellikleri çok farklı. Felsefi bilgi dediğimiz edinilme şekillere ve Tanımlanma şekilleri çok farklı. Sanatsal bilgi, estetikle ilgili olan bilgi çok farklı bir şey, bir alana işaret ediyor. Gündelik bilgi örneğin, ne diyebiliriz gündelik bilgi de hani hareketlerimizle, tecrübelerimizle kazandığımız gündelik bilgi çok farklı bir alana işaret ediyor. Teknik bilgi çok farklı bir alana işaret ediyor gibi. Ve bilimsel bilgi de bunlardan bir tanesi. Şimdi, Bilimsel bilgi dediğimiz şey o halde ne olabilir? Dedik bilginin bilgisi bir şeyin bilgi sayılabilmesi için çeşitli koşullara sahip olması gerekiyor. Bilgi, bilimsel bilgi o halde nasıl tanımlanabilir? Sadece gözlem yoluyla mı tanımlanır? Şey görüyorum o zaman bilimsel bir bilgi. Veya acaba sadece deneme yoluyla mı? Ben deniyorum, tamam oldu. Ama acaba başkası denediğinde olacak mı? Deney değil aslında tam olarak sadece ve sadece deney değil. Deney bilginin kazanım şekillerinden bir tanesi. Çok da pozitivist olmaya gerek yok bu anlamda. Sadece hani denenen, tekrarlanan, görülen dünya gerçek dünyada demeye gerek yok. Ama deney kuşkusuz bilginin kaynaklarından bir tanesi. Aslında bilimsel bilgi olabilmesi için kanıtlanabilir olması gerekiyor. Bir şekilde kanıtlamanız gerekiyor. Ha bunu illa fiziksel olarak kanıtlamak olarak a, anlamında düşünmeyin. Yani illa bir şeyin e, görülebilir olması şey işte mesela sosyolojide bu son derece önemlidir. Sosyal e, yapıları tanımlıyorsunuz mesela. Hay hani bunu kanıtlayabilmek için çok farklı yöntemlere ihtiyaç duyarsınız. Bir şekilde altyapısını çok farklı şekillerde kurmanız gerekir. Bir fiziksel bilgi, fizikle ilgili bir bilgiden kuşkusuz çok daha farklıdır. Çünkü laboratuvarınız sizin toplumdur. Veya yani bir psikolojiyi düşünün. Psikoloji insanın iç dünyası ile ilgilidir. Hani onu kanıtlayabilmek için illa ve illa hani bir laboratuvar ortamında görmeniz, bir laboratuvar ortamında görmeniz dokunabilir olması veya kanıtlanabilir olması gerekmez. Kanıtlama çok farklı yöntemler içerir. İşte akıl yürütme mesela bir kanıtlama tarzıdır aslında. Gibi. Dolayısıyla bilimsel bir yol olabilmesi için aslında kanıtlanabilir olması, yani bir şekilde kanıtlanıp ne diyeyim doğruluğunun veya yani geçerli olduğunun söylenebilmesi için kanıtların olması. Tekrar edeceğim ama bu kanıtlar illa deney sonuçları veya işte e, fiziksel anlamda e, veri sağlayan mekanizmalar olmasına gerek yok. Ve bir bilimsel sürecin sonucuna, yani bir düşünüş sürecinin, bir akıl yürütme sürecinin sonucunda üretilebilir olması gerekiyor. Bilimsel bilgi dediğimiz şey için. E, tabii kaynaklarına baktığımız zaman zaten söyledik arkadaşlarla akıl. En temellerinden bir tanesi sosyal bilimler alanında özellikle sadece dedik hani e, laboratuvar ortamında kanıtlamak yetmiyor aynı zamanda aklımızın da beynimizin de bunu algılaması gerekiyor. Ve tümden gelme ve tümevarım gibi iki tane temel yöntem söz konusu. Sezgi kaynaklardan bir tanesi, inançlar kaynaklardan bir tanesi, otorite kuşkusuz bunun hep Kaçırıyoruz bunu her zaman unutuyoruz söylemeyi ama aslında bilgiyi üretenlerden bir tanesi de otoritelerdir. Yönetimlerdir, idarelerdir, bilgi konusunda e, otorite olduğunu savunan kişi, kurum veya e, kuruluşlardır artık nasıl söylersiniz. E, bilgi üretilir aynı zamanda. Kaynaklarından bir tanesidir e, bilginin. İdeolojiler yine aynı şekilde e, bilginin kaynaklarını oluşturur gibi. Yani çok geniş bir yelpazeden bahsetmek mümkün bilgi kaynaklarını e, algılayabilmek için. Yine söylüyorum bir bilginin bilgi olabilmesi için bu çok önemli bir şey. Dile getirilmesi gerekiyor. Bir önerme ile dile getirilmesi gerekiyor. Doğruluğuna dair kanıtların olması gerekiyor. Ve doğruluğuna inanılması gerekiyor. İşte bilimsel sürecin sonucunda da üretildiği zaman ve kanıtlanabilir olduğunda, bu akıl yürütme sonucunda oluştuğunda da bilimsel bilgi ortaya çıkıyor. Özellikleri bunlar. Burada tabii temel sorunumuz şu olacak bu noktada. Bilgiyi söyledik. Ayşe i̇şte bilimsel bilgi böyle olur dedik. Buradan geleceğimiz nokta çok basit aslında. Acaba bilim ne Bilim bilgilerin toplandığı şey midir? Yani hani pek çok bilginiz var elinizde diyorsunuz işte ben şunu biliyorum ben bu kırmızı, bu mavi, bu yeşil, bu şu, bu, bu her şeyi biliyorum. Acaba bil, bilim dediğimiz şey bu bilgilerin toplandığı bir araya geldiği bir şey mi? Ve ne anlıyoruz bilim dediğimizde? Pek çok tanımı var kuşkusuz. Acaba ne aklımıza geliyor? Hiçbir şey mi aklımıza gelmiyor? Hep televizyona görüyoruz ve bilimsel gelişmeler aslında genelde teknolojik gelişmeleri kastediyor oradaki e, haberlerde söylenilen şey. Ama e, bilimsel gelişme, günümüzün bilimsel gelişmeleri çok ilerledi. Günümüzde bilimsel, tabi düzgünce cümle kurmak lazım. Günümüzde bilimsel gelişmeler çok ilerledi. İşte şu yapıldı bu yapıldı diye sürekli bir haber haberlerle karşılaşıyoruz. Örneğin yani diyoruz ki işte ee, biz sonuçta çalışıyoruz aynı zamanda biz akademide bir eğitim süreci içerisinde çeşitli bilimler konusunda bilgi ediniyoruz. Teknoloji başka bir şey. Teknoloji aslında üretimdeki o şeydir. Hani e, günlük kullanımdaki gündelik hayatta, gündelik hayatta bilginin e, şekil bulduğu aletlerdir, alet dediğimiz, şey, sizin işlerinizi kolaylıkla sürdürebilmenizi sağlayan yardımcı araçlardır. Teknoloji onun üzerine çalışır. Yani biz işte benim aynı zamanda History of Science in Islam diye, İslam'da bilim tarihi diye bir dersim de var. Ee, Lisans, İngilizce, İngilizce İlahiyat programımızda. Orada örneğin geçtiğimiz hafta karşıtı şey yaptık. Bilim ve teknoloji günümüzde ayırmak çok mümkün değil. Teknoloji dediğimiz zaman bilimi anlıyoruz. Çünkü hani ikisi birbirine girmiş durumda. Bilim dediğimiz zaman teknolojiyi anlıyoruz. Ama klasik dönemde özellikle düşündüğümüzde e, örneğin hani e, Nil'in işte Mısır döneminde bilimsel gelişmeleri baktığınız zaman Nil nehrinin taşması aslında matematiğin gelişmesini sağlamıştır. Matematik, trigonometri aslında bütün bunların hepsi birbiriyle alakalı. E, gelişmesini ve geometrinin kuşkusuz gelişmesini sağlamıştır. Neden gelişmesini sağlamıştır? Çünkü e, her yükseldiği zaman Eli, işgal ettiği, suların işgal ettiği arazi alanının tespit edilmesi gerekmiştir. Geriye çünkü çekildiği zaman o sular o e, baskının meydana geldiği bölgenin tekrar tanımlanabilmesi ve arazi dönüş, arazi bölümlenmesinin yapılabilmesi için e, sonuçta matematikten bir e, işleme, bir geometrik işlemine ihtiyaç duymuştur. Aynı zamanda kaybedilme ihtimali olan Ürünlerin tespit edilebilmesi için matematiğin gelişmesi gerekmiş. Şimdi matematiği tanımlamak başka bir şey. Hani bunun içerisinde o işte bölgeyi ölçüp geometrik çizimleri yapmak başka bir şey. Bu bilim. Ha ama oraya bir baraj kurmak için veya bir e, işte suyu suyun taşmasına engel olmak için bir muhafaza alanı, bir böyle bir hani e, Çit oluşturmak teknoloji gibi. İkisi arasında böyle bir fark söz konusu günümüzde ama bu ikisi birbirine çok fazla girmiş durumda. Teknoloji dediğimiz zaman biz bilim anlıyoruz, bilim dediğimiz zaman teknoloji anlıyoruz. Ee, tekrar bir bakın bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için yapılan çalışmalar. İşte bunlar çok güzel Gökay Bey. Ee, çok güzel izah ettiniz. Ee, i̇şte bu aslında bilimsel araştırma. Yani siz tabii bundan sonraki aşamaya geçtiniz ama. Ee, bu bilimsel araştırma. Bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak. Daha doğrusu bilimsel araştırmanın bir yönü. Ama bilim dediğimiz şey aslında çok basit bir şekilde söyleyebilir. Dünyayı, evreni anlama çabası. Bütün bu gayretlerin tüm aslında bilim. Sosyal, böyle bir tanımda sosyal bilimleri de işin içerisine sokarsanız, Fiziksel, yani şeyleri, fen bilimlerini de işin içerisine sokarsanız, Tabiat bilimlerini de İnsan bilimlerini de hepsini içine içerisine sokarsınız. Aslında evreni ve içindekileri anlama gayreti çabası bilimdir. Kuşkusuz bilgiler bütünüdür ama bu bilgilerin birbiriyle entegre edildiği, bir bütün haline getirildiği ve e, tutarlı, bakın bu çok önemli bir şey, tutarlı bir Tabii benim ekranım böyle bir durma aşamasına geliyor bazen kusura bakmayın. Unutuyorum ben de. Tutarlı, bir, tutarlı ve sistematik bir yapıya dönüştürülmesidir aslında. Dolayısıyla sadece bilgi değil ama bu bilgiler arasındaki ilişkinin kurulması ve sistematik ve tutarlı bir şekilde tanımlanması bilimi oluşturur. Tabii bilimin pek çok amacı vardır. Evrensel yasaları oluşturmaya çalışır bilim. Gerçekten evren böyle mi? Acaba toplumlar her zaman için gelişirler, duraklarlar ve ölürler mi? Hani bir toplumsal düzenek, şey söyleyeyim, hani bir devletten bahsedelim. Acaba devlet böyle midir? Veya başka bir soru sorun, e, acaba gerçekten yer çekimi var mı? Yer çekimi dediğimiz şey gerçekten her yerde uyuyor mu? Her yerde çalışıyor mu? Y Uzaya gittiğiniz zaman yer çekiminin gücü çok daha az. Başka bir yere gittiğiniz zaman veya e, temeline gittiğiniz zaman çok daha fazlalaşıyor gibi. Şey evrensel yasalar. Bu evrensel yasaları, e, bu soruların cevapları aslında bize tüm zamanlarda geçerli, tüm olaylarda geçerli bir takım cevaplar verecek. Bu neden araştırılması? İşte bu bunlar. Bizim evrensel yasalarımızı oluşturuyor. Tabii ki bunlar eleştirilmeye açık, bunu unutmamak gerekiyor. Bilim dediğimiz şey her zaman için gelişen, son nokta değildir hiçbir zaman bilim, her zaman gelişen, her zaman eleştirilmeye açık, geliştirmeye muhtaç bir alandır. Dolayısıyla hani bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar doğal olarak günümüzdeki algımızı yansıtan çalışmalardır. Gelecekte ki zannediyorum siz de göreceksiniz günün birine bir birkaç sene sonra hatta belki çok daha yakın bir zamanda bu, öde, bu ders için hazırlayacağınız ödevlere baktığınız zaman diyeceksiniz ki Allah'ım ben böyle şeyler hazırlamış olamam çok normal bir şey çünkü düşünüş tarzınız. Şu andaki durumunuz belirli şeyleri yorumlamanıza, belirli şekillerde yorumlamanıza neden oluyor. Ama ilerleyen zamanda edindiğiniz yeni bilgiler çok daha farklı e, çözümler, aynı sorulara, aynı sorunlara çok daha farklı çözümler bulmanızı sağlayacak. Tabii bu noktada bizim için iki tane önemli şey var. Bilim bilimle ilgili unutmamamız gereken tutarlılık, kendi içinde tutarlılık ve sistematik olması. Bunu hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Bilimsel çalışmalarımızda da bunun üzerine durmamız gerekiyor. Tabii ki yani hani her alanın olduğu gibi bilimin de kendi içerisinde bir takım özellikleri var. Bunlardan belki önümüzdeki Hafta bahsedebiliriz. Siz gelmeden önce, e, derse katılmadan önce şöyle bir araştırabilirsiniz. Acaba bilimin özellikleri nedir? Bilimsel bilginin özellikleri nedir? Bunlara bakabilirsiniz. İşte hemen karşınıza çıkacak diyecek, evet. işte objektif olmalı bilimsel bilgi, genelleyici olmalıdır gibi böyle pek çok özelliği var. Bunları önümüzdeki hafta gelmeden önce e, şey yapabilirsiniz. Evet, inceleyebilirsiniz. Yani. Ama bununla beraber bu hafta özellikle benim sormak istediğim bir soru var. Şimdi e, Bayram tatil tabii haftaya dediğime bakmayın. Bayram tatilinden sonraki hafta yıka stediyorum. Bayram tatil tatil yani hani o resimli tatil olduğu için dersler yapılmayacak. E, ondan sonraki haftayı kastediyorum gelmeden önce güzel de olacak. Sizin için Bayram tatilinde vakit bulduğunuzda güzel bir şekilde e, zannediyorum araştırma yapabileceksiniz bu konuda da e, kendinizi hazırlayabileceksiniz yani. Bilimin özelliklerini önümüzdeki bir araya geldiğimiz hafta şey yapacağız, konuşacağız ama burada sormamız gereken bir şey var. İşte demin arkadaşımız söyledi, araştırmayı söyledi. Araştırmanın bir yönünden bahsettim. Araştırma aslında çok basit bir şekilde. Belirli bir amaca yönelik, bir amacı kanıtlamaya veya bir amacı gerçekleştirmeye diyelim yönelik sistematik. Ve bir yöntem dahilinde yapılan çalışmadır. Araştırma dediğimiz şey bu. Aslında araştırma bir çalışma. Bu çalışmada sistematik olacak. Bir yöntem dahilinde olacak ve bir amaç içerecek. Şimdi bizim ödevimizde aslında böyle olacak. Bir amaç içerecek. Sistematik bir yol takip edecek. Bir süreç takip edecek. Ve bir de yöntem dahilinde olacak. Yani bir yöntem olacak. Bu, yapı, bu çalışmaya araştırma deniyor. Tabii araştırma masanızın üzerindeki saatiniz durmuş da olsa günde iki defa doğruyu gösterir mi? E tabi. Şimdi bunu siz bilimsel bir araştırma konusu haline nasıl döndürebilirsiniz İlha Bey? Bence bunu düşünelim. Konumuzla ilişkilendirdiğiniz zaman. Hatta çok da güzel bir soru. Bence siz bu konu üzerine bir ödev de hazırlayın. Ödevinizi hatta bu konu üzerine şey yapın, ne denir? Yoğunlaştırın. Hatta şunu sorgulayın, acaba dini bilgiyle felsefi bilgi bu konuya farklı şekillerde yanaşır mı? Bu da enteresan bir bakış açısı olacaktır. Ama bir yöntem geliştirmeniz gerekiyor bunu tespit edebilmek için. Yok, gayet güzel renk getirdiniz ama dediğim gibi hani daha da güzel bir renk getirmek istiyorsanız bunu bence ödev konusu haline getirirseniz güzel de bir, e, enteresan da bir renk gelmiş olacak dersimiz var. Şimdi... Pekala, yani. <gülüyor> İlhami Bey'in tabi söylediği şey, e, sorduğu soru aslında araştırmanın, mesela bir soru yönlendiriyor, bu araştırmamızın temel unsurlarından bir tanesi olabilir. Temel, şimdi... Aslında benim sormaya çalıştığım şey şuydu. Bir araştırma neden yapılır? Dedik ki ya, hani bir amaca yönelik olacak, belirli aşamalar takip edecek, sistematik olacak. Niye biz bunu yapıyoruz? Yani niye biz bu e, acıyı çekiyoruz? Acı demek lazım ama neden biz bu hani zorlayıcı yolu tercih ediyoruz veya böyle bir yola girmek istiyoruz? Yani neden araştırma yapıyoruz? Bu sorunun acaba cevabını verebilecek olanımız var mı? Zamanınız yavaş yavaş doluyor. Ondan önce bitmeden dersiniz. Özel bunu sormak istiyorum. Evet Dilay Hanım, e, yani not almak için mi? <gülüyor> evet. Ha dersinden geçmek için e, ödev şey yapacaksınız, bilimsel araştırma yapacaksınız. Çok da enteresan. O zaman neden okuyorsunuz? Elitam, yani neden kendinizi zorlayıp e, akşamın bir saatinde? Beni dinliyorsunuz. Eğer sadece not not almak içinse. Arkadaşlar eminim hepiniz güzel güzel çalışmalar yapıp güzel notlarla mezun olacaksınız. Ancak işte akademinin başka bir özelliği daha var. Akademi diğer arkadaşlarımızın söylediği gibi evet öğrenmek mesela. Şüphelerimizi gidermek bunlardan bir tanesi. Merak bunlardan bir tanesi bilimin zaten ortaya çıkışının temel nedenlerinden bir tanesi merak. Dünyayı tanımlama isteği. Yeni bir ürün ortaya koymak mesela yeni bir şey üretmek isteyebilirsiniz. Bir araştırmanın e, neden araştırma yapıyorsunuz sorusunun cevap eden bir tanesi bu. Bir sorununuz vardır bu sorunu çözmek istersiniz. Bir yeni bir yöntem ortaya koymak istersiniz. Kuşkusuz. Gelecekte karşılaşacağınız, işte Gökalp Bey'in söylemeye çalıştığı şey zannediyorum, o gelecekte karşılaşacağınız sorunlar için altyapı oluşturmak istersiniz. Geçmişte acaba insanlar bunlar konusunda ne dediler? İspatlamak tabii ki, bir şeyi ispatlamaya çalışırsınız. Bir hipoteziniz vardır. Bu hipotezi kanıtlamaya çalışırsınız. Bunun için bir araştırma sürecine ihtiyacınız vardır. Kalkınma, kalkındırmaya çalışırsınız, devletinizi kalk geliştirmeye çalışırsınız. Bunun için araştırmalar yaparsınız. Eğitim sistemimizi geliştirmek istersiniz örneğin. Eğitim sistemine ilgili dersiniz ki acaba dünyada neler var? Hadi bunu bir araştıralım. Bizim eksikliklerimiz neler? İstatistik bilgi başvurursunuz, eksiklikleri görebilmek için başka yöntemler denersiniz, insanlarla görüşürsünüz. Ekonomik bir kazanç sağlamaya çalışırsınız, diyorum, işte kalkındırmaya çalışırsınız. Tabii yani bu bir yöntem Fatma'nın, bu bir yöntem. Tez, antitez aslında şeklinde değerlendirebilmek, evet. Yani bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya koyabilmek için bu bir yöntem. Aslında araştırma yapmak için araştırma yapabilirsiniz. Araştırmayı seviyorsunuzdur, bir şeyleri incelemeyi, bir şeyleri keşfetmeyi seviyorsunuz. Bu bir aslında bu bir tercihtir. Bu da bir araştırma yapma nedenidir. Yine pek çok yolu var. Yani dolayısıyla hani tabii ki gündelik hayatta yaptığımız pek çok şey var. Acaba neden yapıyoruz? Neden bu tip bir hamleyi yaptım ben neden böyle bir şey yaptım neden veya insanlar bu şekilde tepki gösteriyorlar neden insanlar ilgi göstermiyorlar neden insanlar ilgi gösteriyorlar Gibi. pek çok sorunuz var Sorunlarınızı işte, sorularınızı cevaplandırabilmek için aslında günlük hayatımızın her aşamasında az az da olsa e, pek çok araştırmanın içerisine giriyoruz işte bunlar temel nedenleri tabi ki Geliştirmek, elinizdeki verileri geliştirmek, tanımlayabilmek için araştırma yapmanız gerekir. İşte bunu da eğer sistematik ve tutarlı bir şekilde sürdürüyorsunuz, bu da bilimsel araştırmadır. Yani bilimsel araştırmanın bilimselliğini sağlayan aslında mantıklı olması, mantık silsilesi içermesi, yani o akıl yürütmeye sağlamanız, belirli aşamalara içermesi, yani sistematik olması, ve aynı zamanda da bir yöntem dahilinde gerçekleşmesi. İşte bu üç özellik bilimsel araştırmanın bilimsel bir araştırmanın bilimsel olması için gereken temel özellikler. Zannediyorum çok basit bir şekilde de olsa bilimsel araştırmanın ne olduğunu şimdi birazcık olsa birazcık da olsa anlıyoruz, birazcık da olsa tespit ed ifade edebiliyoruz. Önümüzdeki derste dediğimiz gibi, şimdi artık zaten ders saatimizi de açlık yavaş yavaş. Ee, Önümüzdeki ders biraz e, bilimin özelliklerinden bahsedeceğiz kısaca da olsa. Ondan sonra da artık yavaş yavaş konu seçimi nasıl yapılır? Bilimsel araştırma sürecinde konu seçimi nedir? Nasıl yapılır? Araştırma tasla işte bu sistematik bir şekilde nasıl hazırlanır? Bunun üzerine konuşacağız. Ee, tez yönergesini zaten tez hazırlama yönergesini size gönderdim. Onu biraz incelersiniz. Tahmin ediyorum bayramda. Bayramdan sonra bir araya geldiğimiz zaman bu konular üzerine artık hani konu nasıl seçilir, nasıl bir araştırma planı çıkartılır, bunlar üzerine konuşmaya çalışacağız. Yavaş yavaş da tabii bu arada bayram sürecinde size vaktiniz olacak tahmin ediyorum. Yavaş yavaş da hani ben ne üzerine ödev hazırlayabilirim bunu düşünmeye çalışın. Bir araya geldiğimiz zaman bu konuların nasıl yapılabileceğini, acaba gerçekten bu konu üzerine bir çalışma yapmak nasıl olur onu nasıl bir konuya çevirebiliriz bunun üzerine konuşabiliriz. Her şey olabilir mi? Tabii ki her şey olur ama ilahiyat ile ilişkili bir takım şeyler yapmak lazım. Yani hani e, Bir de şunu yapmayın arkadaşlar bu gerçekten çok çekim bir şey ve ben bunları e, lisans öğrencilerimizden diğer programlardaki insanlardan da görüyorum. İşte bir tane konuyu seçiyorlar, bir internetten bir blog buluyorlar, oradan kopyalıyorlar, yapıştırıyorlar. Ondan sonra hadi ben ödev hazırladım deniyor. Ve böyle şeylerde ben kesinlikle müsamaha göstermiyorum bu öğrenci. Eğer intihal varsa kalır. Doğrudan kalır. E, kötü bir şey yani e, sistematik olsun, tutarlı olsun onun dışında çok fazla bir şey beklenmiyor sizden. Lütfen hani e, rica ediyorum sizden öyle yollara da girmeyin. Her şey olabilir ama ilahiyat alanıyla, bizim ili tam programı olduğumuz için ilahiyat alanıyla ilişkili bir konu seçin lütfen. Tez ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün sayfasından ulaşabilirsiniz. Biraz yukarıya baktığınız zaman bir link gönderdim ben yukarıda. Oradan bakabilirsiniz. O yönerge bize yol gösterecek. Sayfa sayısı yani minimum 50 sayfalık bir çalışma olacak. Ama yönergeye baktığınız zaman zaten yazım şartları biraz farklı. Yazım koşulları biraz daha geniş punto oluyor. Araları biraz daha açık oluyor. Normalde o formatla yazdığınız zaman 50 sayfalık bir çalışma istiyorum sizden. Konuyu siz belirliyorsunuz? Evet, konuyu siz belirliyorsunuz. İlahiyat alanı ile ilişkili, evet İsmail Bey, İlahiyat alanı ile ilişkili bir konu olacak. Ancak dediğim gibi hani konunun e, formüle edilmesinde tabii ki konuşacağız e, bir arada ama yani hani böyle çok da... E, Yapılabilir konular seçmeye çalışın. Şimdi biliniz araç ilerleyen aşamalarda onu göreceğiz. Biz çok çok güzel konular buluyoruz. İşte diyoruz ki ayın üzerindeki şunu araştıracağım ben. Tamam çok güzel ama bu yapılabilir bir konu mu? Acaba biz bunu yapabiliyor muyuz? Bu soruyu da sormaya çalışın kendi kendinize ki sonra problem olmasın. Konu seçiminden sonra zor durumda düşmeyin. Çünkü konularınızı ben belirleyip bana göndermenizi isteyeceğim. Onu örnek ben vermeyeyim. Siz örnek inceleyin internette. Bakın bakalım acaba nasıl araştırmalar yapmışlar insanlar. Siz formüle edin. Çünkü ben örnek veresem siz muhtemelen o örnek üzerinden gideceksiniz. Ben size bunu belirleyici olmayayım. Zaten önümüzdeki ders konu seçimi dersi. Dolayısıyla o zaman bol miktarda örnekle karşılaşacağız. Olur mu? Gideme, gideme. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Zaten hani uzunca da, da bir dersimiz oldu. Kısa bir sürede uzun şey, çok önemli aslında şeyleri anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur bir giriş dersi için. Önümüzdeki hafta bayram haftası. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ee, bayramdan sonra inşallah görüşmek ümidiyle iyi geceler hepinize. İyi akşamlar.